Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Antarktika'da iklim krizinin etkisiyle her geçen gün daha fazla yaşanan buz kaybı yerine yeni bir yaşam formunu bıraktı. Alpler, buzların erimesiyle birlikte ortaya çıkan yeşillenmeyi araştıran bilim insanları, Yarımada'daki mikroskopik alpleri ortaya koyan ilk büyük çaplı haritayı hazırladı Araştırmacılar Antarktika Yarımadası'ndaki yeşillenmenin ileride daha çok artacağını düşünüyor. Çünkü küresel ısınma alplerin ihtiyaç duyduğu koşulların oluşmasına neden oluyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bazı bölgelerdeki tek hücreli yaşam formları o kadar yoğun ki kar içerisinde oluşturdukları parlak yeşil uzaydan dahi görüntülenebiliyor. Cambridge Üniversitesi'nden biyologlar ve İngiliz Antarktika Araştırması tarafından yapılan araştırmada da uydu verileri de yer yer gözlem istasyonları kullanılarak yeşil kar alplerini tespit etmek ve ölçmek için 6 yıl harcandı. Bilim insanları araştırmanın iklim krizi nedeniyle kıtanın yeşile dönme hızını değerlendirmek amacıyla kullanılabileceğini söylüyor. Cambridge Üniversitesi'nden Matt Davie Guardian'a yaptığı açıklamada, ''Bu bir topluluk, bu potansiyel olarak yeni yaşam alanları oluşturabilir.'' Bir yerde bu yeni bir ekosistemin başlangıcı olabilir ifadelerini kullandı. Tuna Nehri kıyısındaki Macar köyü Srezemle'de 13 Haziran 2019'da yuvada daha yavruyken halkalanan leylek ilk ayında havadan uçtu ve bir leylek grubuyla birlikte Macaristan'dan ayrıldı. Afrika kıtasına doğru ortalama 2000 kilometrelik bir göç gerçekleştirdi. Kış ayını güneyde geçirdikten sonra ilkbaharla birlikte yeniden doğduğu kuzeye doğru yola çıktı. 15 Mayıs'ta yine büyük bir leylek sürüsüyle yola koyulan yavru leylek Karacabey Longoz'un kıyısında doğa fotoğrafçısı Alper Tüdeş tarafından görüntülendi. Normalde genç leyleklerin ilk yıllarını çok kuzeye çıkmadan Orta Doğu coğrafyasında geçirdiğini belirten Alper Tüdeş İHA'ya verdiği demeçte Leylek sürüsünün arasında fark ettiğim yavru leyleğin halkası dikkatimi çekti. Mavi halkayı Macarlar, siyah halkayı Almanlar, yeşili ise Polonya kullanıyor. Ben de Macarlara hemen kuşun görüldüğü koordinatları da vererek bilgi ve teyit istedim. Kısa sürede kuşla ilgili bilgi geldi. Meğer karşımda duran bu leylek daha bir yaşını doldurmamış. 11 aylık bir yavruymuş. Bu yavru leylek daha bir yaşına basmadan ortalama 4000 km yol yapmış olacak. Rize'nin Fındıklı ilçesinde hayata geçirilen projeler doğaya zarar vermeye devam ediyor. Paçva Irmağı'ndaki ıslah çalışması büyük tepki topladı. Paçva Irmağı'nda yapılan tırnak içinde ıslah çalışmasına dair fotoğraflar kendisi de Rize'li olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekeroğlu tarafından paylaşıldı. Bekeroğlu Bunların vazgeçilmez iki kutsalı beton ve para diyerek memleketin betonlaşmasına tepki gösterdi. Gazeteci Ömer Şan'ın verdiği bilgilere göre ise dere yatağına dökülen betonun ardından ırmağın suyu yan taraftan verilmeye başlandı. Daha sonra diğer tarafında betonlaştırılmasının ardından suyun tamamı beton üzerinden akacak. Sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine Fındıklı Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Belediye geçmiş dönemde devlet su işleriyle projelendiren bu dönem bizlerden, Yer teslimi dahi alınmadan yapımına başlanan yerle ilgili belediye başkanımız ve mahalle heyeti gerekli itirazlarda bulundu. Çalışma başlattı dedi. Anka haberin aktardığına göre Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki sahilde evsel ve tıbbi atık görüldüğüne dair CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bir araştırma önergesi verdi. Yavuz Yılmaz atıkların olduğu sahile giderek buradaki atıkları gösterdi ve Bir yıl önce Sağlık Bakanı ve Çevre ve Şehircik Bakanı'nı uyarmıştım, göreve davet etmiştim. Ancak tedbir alınmadı dedi. Denizin yakınındaki çöp dağı'ını gösteren Yavuz Yılmaz, evsel atıkların yanında tıbbi atıklar olduğunu da altını çizdi ve şöyle dedi. Yerlerdeki kan tüpleri, serumlar bir arada bulunuyor. İnsan sağlığını ve doğayı tehdit ediyor. Plastik atıklar da denize karışarak Karadeniz sahiline kirliliği saçıyor. Yetkililer... Çöp dağını buradan kaldırsın dedi. Yine Anka Haber'in aktardığına göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi İmrahor Vadisi'ne Kanal Ankara ve Millet Bahçesi projelerinin yapımının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projelere devam ettiği gerekçesiyle Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Oda Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan İmrahor Vadisi ve Kanal Ankara projesini fantazi olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. İmrahor Millet Bahçesi uygulamasına gider tavelalarıyla rant ve beton bahçeleri oluşturmuş doğa kıyımı devam ediyor. İmrahor Vadisi şimdi de Millet Bahçesi adı altında ranta açılmaya devam ediyor. Bu proje hayata geçerse Ankara nefessiz kalır. 9 kilometre uzunluğundaki projenin kapsadığı alan yaklaşık 3 milyon metrekare. Bu projeyle yeraltı sularının beslenmesi kesilir. Mogan ve Eymir Gölü'nün yarattığı ekosistem bozulur. Ankara'nın nefessiz bırakılmasına ve su varlıklarının yok olmasına neden olacak bu projenin ivedilikle durdurulması gerekir, dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği